Esselamu Aleyküm ve Rahmetullah ve Berekatuhu cumanız mübarek olsun Allahu Teala Hazretleri Sizi her türlü dünyevi ve uhrevi, maddi ve manevi Hayırlara erdirsin İki can da aziz ve bahtiyar olun Abdullah bin Ömer Radiyallahu anhmadan Rivayet edilmiş olan bir hadis-i şerifle Başlamak istiyorum La ilahe illallah'ın Değeri izlerine Bir hadis-i şerif Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz buyurmuş ki, bu İbn Asakir İbn Abdülbas ve Mevahib el diğer kaynaklarda var "Leysa ala ehli la ilahe illallah rahmeten fi kuburihim ve la ki mahşarihim ve la ki menşerihim tekenni anzuru fi ehli la ilahe illallah ve min kuburihim" Yaptı on etrabe an ruhustımlar ve diyorlar: Elhamdülillahi, Lәzi azbe an el hazen. Arapça metnini de efendimizin kelimeleri bilinsin. Hem de Arapça bilenler de daha iyi anlarlar diye okumuş olduğum bu hadislerde Peygamber Sallallahu Aleyhi ve Sellem efendimiz buyuruyor ki: Lәisa ala ehli la ilaha illallah wahyetun. Ehli la ilaha illallah yani ehli la ilaha illallah demek. La ilahe illallah'ın ehli olan. Onu söyleyen, ona inanan, ona bağlanan La ilahe illallah kelimesini efendim hak etmiş, ona gerçekten sahip olmuş olan insanlar demek. La ilahe illallah diyor, onun manasına kalbinden inanmış ve ona göre yaşamış demek onun ehli olmuş. Hani ehliyet diyoruz. Mesela bir şeyi yapabilmekteki eee e, yeterliliğe ehliyet diyoruz. Ehli La İlahe illallah. Yani La İlahe illallah'ın ehli olan, efendim, sahibi olan, onu söyleyen kimseler. Onlara vahşet yoktur. Vahşet, Türkçe'deki gibi değil. Türkçe'de vahşet e, hunharlık, gaddarlık yapmak, zalimlik yapmak filan manasına gelir. E, bu çok büyük bir vahşet filan deriz, böyle bir Adam bir kimseye zulüm ettiği zaman. Ama Arapça'da öyle değil. Vahşet insanın yapayalnız efendim böyle kalıp da yürperip e, yalnızlık duygusu içine gömülmesi demek. Ha, La ilahe illallah vahşet yoktur demek. Yani onlar yalnızlık çekip, korku çekip, yürperip böyle e, e, telaşa düşmeyecekler demek. Nerede? Üç yer sıralıyor Peygamber Efendimiz. Fî kuburihin kabirlerinde bir yalnızlık duygusu, korku ve ürperti içine düşmeyecekler. Ve fi mahşerihim, mahşer günü, haşr olacak insanlar, kabirden kalkacaklar, mahşer yerinde toplanacaklar. Haşr olmak, toplanmak böyle, bir araya yığılmak, birikmek demek. Onların o toplantı yerlerinde de böyle bir sıkıntı, bahis konusu olmayacak. Ve la menşerihim, ne, yani e, yayıldıkları efendim yerlerde... E, aldıkları, toplandıkları o alanda neşir zamanında, haşrü neşir zamanında bir sıkıntı duymayacaklar, yalnızlık hissetmeyecekler, korkudan ürpermeyecekler. La ilahe illallah'ın ehli olan insanlar. Ve ken enzuru bi ehli la ilahe illallah. Efendimiz diyor ki sanki ben şu anda size bu sözlerimi söylerken sanki la ilahe illallah ehli olan insanlara Sanki bakıyorum gözümle görüyor gibiyim. Ne durumda? Vakad haracü min Kabirlerinden kalkmışlar. Çünkü haşr olmuş. Başar günü olmuş. Kabirlerinden bazı badel kalkmışlar. Efendim neşr olmuş, yayılmışlar, dağılmışlar kabirlerinden. Eee mahyereğine toplanmaya geliyorlar. Sanki o durumda onların kabirlerinden çıkmış halinde. Yan patuna tırada anruzim tabi kabirlerinden toprağın altından kalktıkları için yüzleri, üstleri, başları, saçları topraklanmış. O saçlarındaki, başlarındaki toprakları silkeliyorlar. Ve yekûlûne elhamdülillahi allazî ezhebe anel hazan. Allah'a hamd olsun ki o Allah'a hamd olsun ki bizden mahzunluğu, üzüntüyü giderdi. Bizi sevinçle ardi etti nimetlerine mazhar etti, cennetlik etti diye hamdede de böyle kabirden kalkıp, üzerlerindeki toprakları silgeleye silkeleye mahşere gelişlerini görür gibi oluyorum. Böyle güzel dualar ederek cennetlik olduklarını Allah'ın ikramına erdiklerini bildiklerinden hamdede de geldiklerini görüyor gibiyim diyor. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz. Aziz ve muhterem kardeşlerim, la ilahe illallah diyoruz elhamdülillah mümin olan insanlar Hepimiz la ilahe illallah diyoruz. Yani Allah var. Onun varlığını, birliğini anlıyoruz, biliyoruz, inanıyoruz. İlim de bizi destekliyor. görür gülen, gaiideler, tespitler, fizik, kimya, matematik hangi ilimle efendim meşhur olsanız o ilimlerin hepsi, bütün incelemelerin hepsi bu kainatın sahibi olduğunu, bu kainatı bu güzel sistemler içinde şahane hengeler içinde yaratan bir yüce e, yaratıcı olduğunu bütün ilimler gösteriyor ve alimler bunu hepsi biliyorlar. Einstein'di de Dekart'ı falanca filanca alimi, filozofu, fizikçisi, kimyacısı da bunu biliyorlar. La ilahe illallah. Tabi la ilahe illallah diyenler demiyor Peygamber Efendimiz. La ilahe illallah'ı herkes diyebilir. Hatta ee, biraz sıkıştırsanız herkes e, hani öteki dinlerdeki insanlar da onu kabul ederler la ilahi illallah'ı kabul etmemek mümkün değil ama la ilahe illallah'ın ehli olmak la ilahe illallah'a gerçekten efendim bağlanmak ve onun tam efendim e, o inanca sarılmış bir insanın hesabına sahip olmak bu tabi bir e, ince iştir yani her la ilahi illallah diyen gerçekten Efendim, o La İlahe İllallah'ı tam idrak etmiş olmayabilir. O bir eğitim işidir. Bu La İlahe illallah eğitimi, bunun yerin manalarını iyice anlamak, anlatmak, öğrenmek, öğretmek hangi ilmin işidir? E, tevhid ilminin, akait ilminin, daha doğrusu tasavvuf ilminin işidir. Çünkü tasavvuf ilmi işi sadece e, kitaplardaki öyle denildi, böyle denildi diye rivayetlerde bırakmıyor. Allah'ı bildirmekle kalmıyor, öğretmekle kalmıyor. Allah'ı buldurmayı da sağlıyor. Allah'a kavuşturuyor. Allah'ı bulup insan, Allah'a kavuşmuş, ermiş bir insan olduğu için tasavvufun asıl konusu bu tabi la ilahe illallah'ı insanın içine iyice yerleştirmesi lazım. Ve tabi hareketlerine de bunun intikal etmesi lazım bu imanının. Yani nasıl, mesela Fatiha suresinde her gün okuyoruz, herkes biliyor. Bütün Müslümanların bildiği sure. İyâken âbudu ve iyâken eserîn. Ancak sana ibadet ederiz Ya Rabbi. Ancak senden yardım isteriz Ya Rabbi deniliyor. Ama gerçekte ancak Allah'a mı ibadet ediyor insanlar? Allah'a mı tapınıyor? Birçok şeylere tapınıyor. Edebiyatta bilirsiniz falanca filanca kimseyi çok seviyormuş da taparcasına filan e, seviyormuş deniliyor. Ha, i̇şte bak o ona o ona şey yapıyor işte. Yani tam Allah'a e, ibadet etmiyor da başka şeylere tapıyor insanların bazı Paraya tapıyor, kadına tapıyor veya efendim karşısındaki kimse ona tapıyor veya mevkiye makama tapıyor filan. E, bunların tabi bilinmesi lazım bir de ee, ancak senden yardım isteriz ee, Allah'a dayanmak, tevekkül etmek efendim, o, ve ondan yardım istemek var. La havle ve la kuvvete illa billah manası var. Yani bütün gücün, kuvvetin gerçekte Allah'ın elinde olduğunu bilip, Allah'a güzel kulluk edip, Allah'ın karşısındaki bütün ters tesirleri, insanı Allah'tan uzaklaştıran bütün negatif e, faktörleri, e, Hepsini göğüsleyebilmesi lazım. insanın. Allah'a sarıldığı zaman öyle sarılması lazım. Yani Allah'tan gayri her şey bir tarafa Allah bir tarafa. O Allah tarafında, Allah'ın yanında, Allah'ın sevgili kulu olmak arzusunda öteki her şey karşısında. Gülümü, gözü görmüyor. Yani terazi bile değil. Çünkü Allah'la hiçbir şey denk olamadığı için Allah'ın dışındaki şeylere önem vermiyor. Sanki yokmuş gibi, hiç hiç yokmuş gibi şey yapıyor. Ve Allah'ın varlığını bütün kuvvetiyle hissediyor ve yarattıklarında hissediyor, çevresinde hissediyor. Aman ya Rabbi bu güzel ağacı küçücükken büyüten, bu ağaçtan bu güzel renkli tatlı meyveleri bitiren, bu sidandan bu güzel çiçekleri, bu güzel kokuları efendim hasıl eden senin kudretin, senin sanatın, senin icadın, senin yaratman ya Rabbi diye her şeyde Allah'ın tesirini, yaratmasını, gücünü, sanatını, hikmetini görüp, her an, efendim, her yerde baktığı zaman Allah'ın kudresini müşahede ederek, her an Allah'la beraber olmak. La ilahe illallah, tabi insanı derece derece Allah'ı bilme mertebelerinden yükselte yükselte, ne güzel noktalara getirir. Allah-u Teala bizi la ilahe illallah sözünün derinden derine, inceden, inceden o güzel manalarına birer birer o kapıları açarak daha yerlere daha güzel e, mahrem efendim sır olan noktalara kadar ulaştırsın hepimize o güzel marifetullah ilmini nasip ve eylesin. Allah tamettir. Herkes ona muhtaçtır. allah Teala Hazretleri her yerde hazır ve nazırdır. Ve hüven bâküm eyni mâküntüm nerede olursanız olun. Allah sizinle beraberdir. Ve insana şah damarından, kalbinden daha yakındır. Gönlündedir. Gecellisi, bilgisi, sevgisi. Efendim ve e, maksudumuz, matlubumuz gece gündüz durmayıp istediğimiz Rabbimiz'dir. Ona kavuşmaktır. Ona ermektir. Onun sevgili kulu olmaktır. Onun rızasını kazanmaktır. Onun için bu la ilahe illallah derece derecedir. Tabi Herkes bu kadar derin manalara sahip olabilir mi? İşte bakıyorsunuz halka. Köylüsü var, kentlisi var, okumuşu var, cahili var, büyüğü var, küçüğü var, kadını var, erkeği var, saadesi var, efendim zeki olanı var, saf olanı var. Şimdi herkes bu derin manaları kavrayabilir. Kavrayamasa bile, yani sadece la ilahe illallah dese de Allah-u Teala hazretlerinin efendim, bir olduğunu bilse bile, o dahi kıymetli. Onun için denilmiştir ki semenül cenneti la ilahe illallah. Cennetin duhuliyesi giriş ücreti bedeli şartı la ilahe illallah'ı ikrar etmektir. Bilmektir. Kalbiyle bilmektir. Diliyle söylemektir. Efendim, o sahada efendim, hiç mereddüdünün olmaması bilgisinin afaşiker olmasını. O bakımdan tasavvufta tabi bu la ilahe illallah sözünün insanın gözüne doğru ilmesini sağlamak için tabii bir takım egzersizler yapılıyor, çalışmalar yapılıyor, gayretler gösteriliyor. Tekrar tekrar söyleniyor. La ilahe illallah, la ilahe illallah diye. Acaba bu yanlış mı? Tekrar tekrar, mesela 100 defa la ilahe illallah diyor, 500 defa diyor, 70 bin kelime-i tevhid, bir kelime-i tevhid hatmi oluyor. Acaba yani bu kadar çok söylemek nereden geliyor? Peygamber Sallallahu aleyhi ve selam efendimizden geliyor. Efendimizin hadis-i şeriflerinde var. Bu bir metot. Çok söylemek suretiyle insanın duygusuna doğru, içine doğru efenin o sözünün özüne doğru tesir etmesi, içine yerleşmesi. İnsan ilk önce öyle sadece sadece sözünü söylerken sonra kalbinden derin bir sevgiyle Allah'a bağlanıyor. Çok çok söyleye söyleye. Efendimizin yanından ayrılmayan onun her sözünü kaydetmeye çalışan hadislerini büyük bir fizikle toplayan mübarek sahabi Ebu Hüreyre ashab onun bir ipi varmış. Tabi şimdiki gibi hani çeşit çeşit güzel tesbihlerimiz var. Tesbihçilik de bir ince sanat efendim ne kadar milyonlarca değerinde efendim değerli olan tesbihler var. Tahtadan bile olsa işçiliğinin güzelliğiyle imame dediğimiz sanelerinin güzelliğiyle böyle çok değerli kuka tespihler var. Kıymetli taşlardan yapılmış tespihler var. Efendim e, bunları efendim çekiyoruz. Ebu Hüreyya radıyallahu anh zamanında bu yok. O zaman ne yapmış? O zamanın insanları teknoloji o durumda değil. Yani tespih teknolojisi demek istiyorum tabi. Ve tespihleri o kadar güzel yuvarlak yapacaklar diye ee, zenginlikte değiller. Belki o civarda efendim Yemen'de veyahut Bizans şehirlerinde çok güzel mücevher işleyen muhakkak ustalar vardır ama orada yok. Medine münevvere de yok. Sade efendim bir hayat sürüyorlar. Örtüleri az, evleri sade, efendim mobilya yok, giyim kuşam efendim şey ee, çeşitli sıkıntılar var. Bir ipi varmış o ipe düğüm atarak, düğüm atarak onu tesbih haline getirmiş. Ebu Hüreyya radıyallahu anh Allah şefaatine erdirsin. Cümle sahabe-i kiramın şefaatlerine Allah komşuluğuna tanışmaya bizi nasip eylesin. Erdirsin cennette onlarla beraber olmamızı nasip eylesin. 2000 düğümlü bir ipi varmış. Yani 2000 taneli tesbih varmış. Bunu çekmeden yapmazmış. Demek ki tekrar tekrar söylemek hem Peygamber Efendimiz emrediyor, günde yüz defa estağfurullah diye. Hepimize emri var, tavsiyesi var, tavsiyeyi, i ebeviye. Hem yüzde ilahe illallah deyiniz, veyahut şu tesbihi şu kadar miktar söyleyiniz diye. Pek çok hadis-i şerifler var. Demek ki tekrar etmek bir metot. Öğrenmekte bir metot. Öğrenmenin, bilginin derinleşmesinde, insanın gönlüne nakş olmasında, yerleşmesinde bir metot. Nakşi tarikatı diyoruz. Ne demek? Yani insanın gönlüne Allah sevgisi, Allah bilgisi, Allah kelimesi nasıl oluyor? Efendim tam yerleşiyor. O e, gönlüne iyice efendim böyle yer etmiş oluyor. Onun için tekrar tekrar söylemek var. Onun için söylüyoruz. Eee e, dervişler onun için zikirleri fazla fazla yapıyorlar. E, namazların arkasından tesbihleri de çok çok yapmıyor muyuz? Mesela bir sübhanallah demiyoruz? 33 subhanallah 33 elhamdülillah 33 Allah'a ekber diyor. Demek ki bir tane ile yetinmiyoruz. 33 defa diyor. 33 defa denilen tekrarlanan kelimeler olduğu gibi yüz defa tekrarlananları var. Daha fazla tekrar edilenleri var. Bunların hepsi o, o mananın insanın gönlüne yerleşmesi e, maksadıyla efendimiz tarafından tavsiye edilmiş. Kur'an-ı Kerim'e dönelim. Asıl kaynak elimizde olan, hepimizin okuduğu. Orada da eee ya ile dine amenirkullahu zikran kesir buyuruluyor ayet-i kerimede. Allah'ı çok zikredin. Zikren, kesir. Çok zikretmek. Ve zakirina Allah'a kesiran ve zikirat Allah'ı çok çok zikretmek. Ve bunlar çok zikretmek işte tesbihin gerekliliğini efendim. Allah'ın emrettiğini gösteren deliller olmuş oluyor. O halde biz de bu Allah bilgisi, marifetullah, efendim gönlümüze yerleşsin. Hatta marifetullah'tan öteye muhabbetullah hasıl olsun. Allah sevgisi ikimize bir aşk haline gelsin, coşkulu, coşkumuz artsın, coşkunlaşsın diye tabi bunu Efendimizin tavsiye ettiği şekilde çok çok söylemek durumundayız. Ee, bu cuma günlerinde biliyorsunuz salatü selamı da çok söylemek tavsiyesi var. Peygamber Efendimiz'e çok salatü selam getirmeyi Efendimiz emrediyor tavsiye ediyor. Cuma günlerinde Cuma gecelerinde bana salatü selamı çok ediniz diye. Onun için siz de bu mübarek cuma gününde bu hadis-i şerifi de duyduktan sonra elinizde tesbihiniz La ilahe illallah diyiniz, Peygamber Efendimiz'e salatü selam getiriniz ki Onların büyük cevaplarına, mükafatlarına nail olduğunuz gibi kalbinize de Allah sevgisi, Resulullah sevgisi yerleşsin. Allah'ın rızasına, Resulullah'ın rızasına ulaşmanız mümkün olsun. Peygamber Efendimiz e, bu ikinci okumak istediğimiz hadis şerifte Enes radiyallahu aleyhi ve sellem rivayet edilmiş. Allah'a şefasını eylesin. Buyurmuş ki Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz Leysel imanı bit temenni velâ bit tahalli velâkin hüve mâ vakara fil kalbi ve saddaka hûl dîl. Leysel imanı bit temenni. İman temenniden ibaret değildir. Temenni ile değildir. Ee, nedir? Veya bit tahalli. Süslenmek ile de değildir. Yani e, kılık kıyafetle üstüne insan hani süslenmek için e, güzel elbiseder giyer, hanımlar küpe takar, ciğerdanlık takar, yüzük takar, bilezik takar, hal hal takar ayaklarına çeşitli efendim süslenme şeyler var. İman temenni de değildir, tahalli de değildir. Yani temenniden de ibaret değildir, süslenmekten de dışı süslemekten de ibaret değildir. Öyle değildir. Tabii temenni Türkçe'de bizim bugün kullandığımız anlamıyla bir şeyi istemek olmasını gönlünden azlamak manasından geliyor, bulmak manasından geliyor. Tabi e, iman böyle bir e, e, ümit. Ümitten ibaret değildir. Hani e, ben hatırlıyorum bize ilkokulda öğrettikleri e, şiirlerden bin bir duygu insanın içinde bir duyguymuş din. Kim bir duygu ona kimse ilişmez. Layıklığı ben böylece bileyim diye böyle şiirler vardı. Kim bir duygu ona kimse ilişmez. Din sadece bir duygu değil. İman sadece bir temenni değil. Bir takım şeyleri ummaktan ibaret değil. Bir takım efendim süsler ve ziynetler dış kılık kıyafet efendim sarı ve vesaire değil. Nedir peki? Devam ediyor Peygamber Efendimiz le. ve lakin böyle değil de Bilakis şöyle. Velaset hüve vakara fil İnsanın gönlüne yerleşen bir fikir, bir efendim inanç, bir kanaat. Bu iman odur. Kalbine yerleşiyor ama cafi değil. Vesadaka'ul fil ve adamın kişinin yaptığı işler onu doğruluyor. Yani bu adam mümin mi? Kalbinde imanı var mı? Var var nereden belli fiilinden belli fiili kalbindeki imanı tasdik ediyor yani doğruluyor evet bu adam mümin ki böyle hareket ediyor diye görünen fiilinden kalbinde görünmeyen imanının olduğunu anlıyoruz ama iman neymiş efendim bir ümitten bir temenniden ibaret değilmiş kalbe yerleşen sağlam bir efendim inançmış sağlam bir fikirmiş sağlam bir kanaatmiş ama o kanaatini de insana tesir edip, hareketine tesir edip, onu iyi insan yapması lazım. İyi işlere sevk etmesi lazım. Onu efendim hayırlara, hasenata sevk etmesi lazım. Mümin olan bir insanın, imanın gereği olan her türlü güzel fiili uygulaması lazım. Buradan ne çıkıyor? Günümüzdeki insanlara hangi ders çıkıyor? Bazı insanlar, çok insanlar... Efendim belki sizin de çevrenizden tanıdığınız kimseler, belki yakınlarınız, belki bizzat kendiniz diyorsunuz ki kalbinde iman var. Allah'a inanıyorum. Ben müminim. Müslümanım elhamdülillah. Sonra? Sonrası yok. Olmadı. Bu olmadı. Niye göre olmadı? Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem Efendimizin hadisi şerifine göre olmadı. Ben müminim demek kafi değil. Peygamber Efendimiz kafi görmüyor. Kalpteki efendim bir duygu... Efendim bildeki bir söz efendim insanın içindeki bir ümit değil. İslam, İslam hayal değil, hayal değil. Efendim romantik böyle, hayattan kopmuş duygusal alimde insan iş alemine ait bir iş den ibaret değil. Evet, o tarafı da var, ama dışa akseden tarafı da var. Bu çok güzel. Ben bunları çok seviyorum. Yani e, İslam lahtan ibaret değil, icraatı olacak insanın. Göreceksin. Bunu herkes söylemiştir. Biyapaşanınızı tanıyorum bir şiir var. Efendim, aynısı iştir kişinin lafa bakılmaz. Lahtın görünür rütbeyi, aklı eserinde. Lafa bakılmaz. İşi, işine bakılır. Bazı insanlara da kızarız. Sözü güzel söylüyor ama işi fena olduğu zaman özü sözüne, sözü işine uymuyor deriz. Kızarız. İslam da bunu kabul etmiyor kalbinden inanacak, inancına göre yaşayacak. Sonra Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem buyurmuş ki arkasından bu hadis-i şerifin devamı olarak, el-ilmu ilma. İlim iki tane, iki çeşittir, iki ilimdir. Birisi ilmun bir lisan, dil ile ifade edilen, dilde söylenen ilim ve ilmun fil kalp, ötekisi de gönülde olan bir ilim. Yani birisi sözde Birisi insanın içinde, kanaatinde, kalbinde, aklında olan ilim. وَاَمَّا اِلْمُ kalp İşte bu insanın içinde, aklında olan, işine yerleşmiş olan ilim. فَلْ ilmin النَّافِ İşte bu faydalı ilim. Faydalı ilim. Ne için faydalı? İnsan ahiretini kurtarıyor. Allah'ın rızasını kazandırıyor. Cehenneme düşmekten koruyor. Cehenneme düşecek kötü işleri yapmaktan vazgeçiriyor. Ve cennete götürecek güzel işleri yapmasını sağlıyor, fayda. Hem dünyası sakin, mutlu, vahdiyel, güzel oluyor, hem ahirette cennetlik oluyor, ebedi saadete eriyor. Ve ilm-ül lisan, bildi olan ilme gelince, yani içinde bir şey yok, kalbinde bir temizlik yok, efendim, hiç alemine intikal etmemiş, sadece öğrenmiş, diliyle söylüyor ama içine intikal etmemiş, Hüccetullah-ı Teala alef Adem bu Adem oğluna karşı Allah'ın aleyhde delilidir. Sen bunu biliyordun bilinle söylüyordun ama bunu yapmadın diye aleyhde delil olacaktır. Onun için yani işteki bilgi işteki ilim efendim sözdeki efendim bir takım tatlı sözler, çekici sözler veya cerbezeli sözler Edebiyat yapmak, dikkat parçalamak mühim değil. İnsanın efendim, işi işi güzel olması lazım. La ilahe illallah böyle tabii. Sadece dilde olur da, gönülde olmazsa ve insanın işine aksetmezse o zaman kıymeti olmuyor. Üçüncü bir hadis-i şerif Üç olsun diye sayfadan bir hadis-i şerif daha okumak istiyorum. O da 20. de Ebu Zavuz'da rivayet edilmiş olan Abdullah ibn Amr rab ise a Amr ibn el-As'ın oğlu Abdullah Hazretleri rivayet etmiş. Bu halde de var. E leysel vasıl bil mükafi velakin vasıl izen hatalah rahimehu rahimuhu ve Bu biliyorsunuz İslam bir takım işlerin yapılmasına önem veriyor. Herkes Sadece olmayacak. Bir takım işler yapacak. Görevleri var çevresine karşı, kendisine karşı, vücuduna karşı, eşine, ailesine, çoluk çocuğuna karşı. Görevleri var milletine karşı. Bu görevlerin hepsine derece derece tavaf veriliyor, önem veriliyor, tavsiye ediliyor. Yapılmadığı zaman ceza oluyor, suç oluyor, günah oluyor. Onun karşılığında tabii ahirette azap olabilir. Yapılması gereken işlerden birisi nedir? Sulayyı Rahimdir Müslümanın Sulayyı Rahim vazifelerinden birisidir. Ne demek Sulayyı Rahim? Eş dost akrabasını, efendim kendisiyle akrabalık bağları olan kimseleri araması, sorması, onlarla ilgilenmesi, efendim muhabbetini devam ettirmesi, ilgisini güzel bir şekilde devam ettirmesi demek. Sulayyı Rahim bu. Şimdi Sulayyı Rahim bu da. Yani işin güzel tarafı nasıl olmalı? Peygamber Efendimiz burada onu anlatıyor. Leysel vasıl bir mükafi. Yani karşıdaki adam, o akraban sana gelmiş, sen de ona iadeyi ziyarete gidiyorsun. Bana geldi gitmesem ayıp olur diye mukabele. Yani değil, ziyaret. O geldi diye gidiyorsun. İşte sılay rahimci bu değil diye. O sana geldi, sen ona gidiyorsun. Karşılığında gittiğin zaman... Bu çok kıymetli olmuyor. Asıl sevap ötekisi kazandı. Sen ancak onun yaptığı iyiliğe karşılık verme durumundasın. Asıl sulayı rahimi yapıp sevabı kazanan bu değil. Velakinnel vasıl, asıl sulayı rahimi yapıp Allah'ın sulayı rahim yapanlara vaad ettiği büyük sevapları kazanan kimdir? Gizen at rahimuhu, aradaki akrabalık, akrabalık bağları bozulmuş, dargınlık olmuş, küskünlük olmuş. Yabancılık olmuş, soğukluk olmuş, akraban ama gelmiyorsun, gitmiyorsun, o sana gelmiyor, gitmiyor, ha, o gelmiyor, gitmiyor, ilgiyi kesmiş, vasalaha, o akrabalık var, koptuğu zaman gidip o ikrafta gene ziyaret yapan kazanıyor, işte asıl sula rahim o, Eğer o bana gelmiyor, ben de ona gitmem, tamam olmadı, o bana geldi ben ona gidiyorum, iyi, fena değil ama o da şey değil. Sen onun yaptığı iyiliğe bir karşılık veriyorsun. Mecbursun tabi öyle olacak. Asıl o seninle alakayı kestiği zaman senin yanına gelmez olduğu zaman soğukluk, dargınlık, kırgınlık uzaklık, ilgisizlik belirttiği zaman senin gidip bu işi canlandırman, ihya etmen, tekrar işler hale getirmen önemli oluyor. Bu da dersimizin içinden çıkmış bir başka öğüt olsun. Tabi öğütü ben vermiyorum. Peygamber Tanrı'dan ve selam efendimiz veriyor. Eşiniz, dostunuz, yakınlarınızla, arkadaşlarınızla olan alakalarınızı Müslümanca ve kuvvetli olursa akrabalık bağlarını canlı tutacaksınız. Pisisi sebeplerle soğukluk olmuşsa araya efendim halak edip girmişse, efendim münasebetler bozulmuşsa o zaman işte asıl sevap kazanma fırsatı doğuyor. Siz gideceksiniz, siz bu işi canlandırdık. Çünkü adam karşınızdaki zaten işi bozmuş. Zaten efendim köprüleri atmış olursa olsun demiş. Ah işte o yapmayacak belli. Siz yapacaksınız ki cemiyet canlı muhabbeti yaşasın. Efendim o, o zaman sevabı siz kazanırsınız. Siz kazanırsınız. Kazanacaksınız. Onun için sılayı rahim yapın. Sılayı rahim yapmak ömrü artır. Rızkı genişletir. Yani sılayı rahim yaparsın. Allah kesene bereket verir. işine açıklık verir. Ömrün de uzar değer camper'dan vadidir bunlar. Sırayı rahim Güzel bir şey. Sırayı rahim yapın, akrabaları arayın, sorun, gidin, elini öpen efendim e, tatlı sözler söyleyin. Çünkü tatlı söz söylemek de efendim o da ibadettir, o da sevaptır. İnsanları tatlı sözlerle hoşnut etmek de ibadettir, gönlünü alın. Muhtaçsa para verin, yardım edin, kollayın, gözetin. Eğer sizinle alakayı kesmişse o zaman daha daha fazla dikkat edin bu işe, daha önem verin, mutlaka gidin. Bak İslam işte böyle. Alakayı kesenle siz alakayı devam ettiriyorsunuz. Ne kadar güzel. Yani cemiyetin dağılmasına İslam hiç müsaade etmiyor. Bir taraf mızıkçılık etse, bozgunculuk etse bile öbür tarafa sen ona uyma, sen Allah'ın sözünü dinle, sevapları sen kazan diyor İslamiyet yani. O bakımdan Tula-ı Rahim konusunda size bu hadis içerikle mübarek cuma gününde hatırlatmış olayım. Eğer dargın olduğunuz kimseler varsa, size sebepli veya sebepsiz haksız olabilirsiniz. Sizin bir kusurunuzdan dolayı olabilir. Veya o haksız olabilir. Sizin hiç kusurunuz olmayabilir. Hem ne olursa olsun, alakalı kopmuşsa, siz onları tamir edin. Efendim siz sığla yapın. Sevapları siz kazanın. Mükafatlar sizin olsun. Allah İki cihanın hayırlarına cümlenizi dairesin. iyi Müslüman olup e, İslami davranışlarla güzel jestler ve hareketlerle Allah'ın özatını kazanıp e, çok yüksek mertebeler kazanmayı hem dünyada hem ahirette büyük mükafatlara ermeyi, mutlu ve bahtiyar olmayı Allah sizlere de sevdiklerinizde de sevdiklerinizdeki insanlarla beraber hepinize bizlere de nasibi müyesser eylesin. Esselamu Aleyküm ve Rahmetullah ve Berekatü.